10 dolar. 10 dolar. 10 dolar. 10 dolar. Daha önceki e 2, anda e 2, 0, yok daha önceki 72, 2, 0, geçen hafta önceden aldığımız için 72.09'da verilmedik 71.99'da bitirdik. E? E. 72.09'da e, 72, geldim. 72.09'da geldim. 72.09'da. 72.09'da. 72.09'da ama peki o zaman öyle evet. mhm. <gülüyor> Buradan kaldı kim gene bana? Geriden altta. Eski boyunca görmüştü. Çok geri gitmiştiriz. Geçen hafta siz anı verdiğiniz için örgüden evet. alıncı dediniz. Evet. Daha önceden altımız için bir defa eskiyeti verilmedik. Yetmiş bir dörtten dokuzda bulduk. Normalde biz yetmiş iki sıca bir örneğe ediliriz. Değil mi? Şöyle ki bakayım, yedişik Sonra geriden alınca bu ne var? Orayı tamamlayabildi kaldı? Ama normalde biz buraya kadar geldik. Tamam. Tamam. Şimdi ne ne ne de konuşuyorsun bu ne? Yedişik sifir dokuz. Yedişik sifir Tamam. Ben ben yapmışım. Şimdi tamam. Yine mevzuyu yakın.